Selamun Aleyküm tekrar. Enam suresine geldik. Enam suresiyle ilgili <gülüyor> inşallah bu süreyle ilgili bilinmesi gerekenler başlangıçta zikredelim. Bu sürenin manası... Koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerinden olan hayvanların hepsinin birden adıdır. Ee, bu sürede bunlardan e, zikredileceği için adı bu ad verilmiştir. Bu sürenin e, sebebini zülü... <gülüyor> Abdullah İbni Ömer'e ulaşan bir rivayete göre Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Enam suresi bana toplu olarak indi yetmiş bin melek tesbih ve hamd sözleriyle bu surenin inişine eşlik etti. Bunu Tabarani de El-Mucemü Sahir'de böyle zikretmiş. Abdullah bin Abbas'tan aktarılan bir diğer rivayette de Mekke'de bir defada indiği teyit edilmiştir ve Tabarani de geçtiği gibi e, bu sürede birkaç ayetin Medine'de indiğine daire görüşler de vardır. Toplam Enam suresi 60 160 pardon 165 ayettir. 91 92 93 151, 152'ye 153'üncü ayetler. Medine'de diğerleri Mekke'de inmiştir. Bilinmesi gerekenler itibariyle tefsir kitaplarında geçen kitap hususlardan bir kısmını böylece zikrettikten sonra anlatmış olduğumuz bu bilgiler mühim olduğunu söylemek isterim. Hz. Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud, diğer bazı sahabiler de aynı isimle andıkları bu süreyi an dediklerini biliyoruz Bu sebeple bütün musaflarda tefsir hadis kitaplar diğer İslami kaynaklarda hep bu isimle bu süre anılmıştır. Efendim bu sürenin fazilet ile ilgili bir rivayeti de zikredeceğim Bundan önce Musaff'taki sıralamada 6. sıralamada iniş sırasına göre ise 55. sıralamadadır. Hicr suresinden sonra Saffat suresinden önce Mekke'de nazil olmuş. E, tamamına yakın Mekke'de inen bir süredir. E, az önce zikrettim. 1 2 3 4 5 altı, 7 tane ayeti Medine'de inmiştir. Bu surenin faziletiyle ilgili bazı rivayetler var demiştim. faziletine ilişkin bazı rivayetler şöyle. Bu sürenin inişine 70 bin meleğin eşlik ettiğini bildiren yukarıdaki hadis, zikrettiğimiz söylediğimiz az önceki, bunlardan biridir. Birçok diğer bazı rivayetler de var. Bu rivayetlerde de Hazreti Ömer'in Enam Suresi Kur'an'ın seçkin sürelerinden biridir dediği Darimide ve de fezail Kur'an tefsirlerinde geçmektedir. Hz. Ali Efendimiz'in de bu süreyi okuyan kimsenin Allah'ın rızasını kazanacağını ifade ettiği yolunda rivayetler mevcuttur. İbni Atiye'de de böyle geçiyor. Demek ki kitaplarımıza tefsir kitaplarımıza şöyle bir bakarsak bu süre hakkında bayağı e, çok rivayetler mevcut. Bu sürenin bereketiyle ilgili. E, şunu da parantez açarak söyleyelim. Bu <gülüyor> e, Eş'ari kelamına göre sürelerin fazileti kabul edilmiştir. Maturidi kelamında bütün süreler aynı eş eşdeğerdedir. Bunu da ilaveten dipnot olarak söyleyelim. Şimdi süreye, sürenin birinci ayetine, süreyle ilgili bilinmesi gerekenler böyle söyledikten sonra birinci ayete Bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdulillah, Allah'a hamd olsun. Bütün hamd. Her çeşidiyle Allah'adır. Ellezi halaqas semavati vel arda, yeri ve gökleri yaratan Allah'tır. Ve ce'ale zulümati ve nura, nuru ve zulüm zulümati, karanlığı ve aydınlığı da e, yaratan odur. Yani yeri ve güğü karanlıkta bırakan, aydınlığa e, koyan, aydınlatan da odur. ثُمَّلَّذ۪ي كَفَرُوا ثُمَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Rabbihim يَعْدِلُونَ Sonra da kafir e, olanlar, küfredenler Rablerini putlara yaratan denk kıldılar. Ya da putlarını Rablerine denk kıldılar. Bu ne büyük bir e, kötülüktür manasında. Yani Allah bu kadar büyük iken onların e, bir zerreyi dahi yaratmaya gücü yetmeyen putlarını Allah'a denk tuttular, kafirler diye de buraya bize açıklıyor ayet-i kerime. Yani buna rağmen hala putları Rableriyle denk mi tutuyorlar? Manasının da bir gönderme var kafirlere. Yani Allah bunca varlıklarla, sanatıyla, gücüyle kendisini gösterirken ve size güç verirken, nimetleriyle siz e, yararlanırken hala kafirlerin <gülüyor> e, edindikleri putları, Allah'a denk koşmaları, şirk koşmaları e, efendim dile getiriliyor bu ayet-i kerimede. Bu ayet kelimesinde önce müminin sözü. Elhamdülillahi halakass semawati vel arda ve cealen zulmaten ve nur. der diyor mümin olan bunu söyler. Ama kafir ne der diyor? Sübhanellahini kefaru rabbihim yadilu. Ne, ne var diyor Allah'ın ne gücü var. Bizim putlar da aynısını yapar gibi kafirler de böyle düşünür. Böyle inanır. iki farklı inancın efendim gerçekliğini e, bize sunuyor. Ne kadar büyük bir yanlış içerisinde olduklarını ayet kerime bize anlatıyor. Sonra devam ediyor. Yani 3 ayet-i de pardon ikinci ayet-i kerimede evet. Min tinin. O Allah ki sizi e, topraktan, balçıktan yarattı. Evet. O Allah sizi nereden yarattı? E, tıyından yarattı. çamurdan yaratan suyla karışık toprak. Sümme qada ecelen sonra her yarattığı varlığa da bir ecel, bir ömür e, takdir buyurdu, hükmetti. Bu buradaki ecel herkese has, herkesin yaşamaydı yaşamıyla ilgili ömrün ifadesidir. E, sonraki gelen ecel ise kıyamet. Ve ecelün müsemma enduhu yanındadır. Kendisinin tesmih ettiği takdir buyurdu, kendisinin bildiği bir eceli müsemma vardır. O nedir? Kıyamet, her şeyin yok olması zamanı. ثُمَّ اَنْ تُمْ تَمْتَرُونَ Sonra da siz e, tartışıyor ve şüphe ediyorsunuz. <gülüyor> Edersiniz diyor. Siz de hala şüphe ediyorsunuz. Onun katında muayyen bir ecel kıyamet günü de vardır. Burada iki tane ifade mevcut. Birisi, her varlığa, yarattığı her varlığa bir ecel e, kaza ediyor, hükmediyor. Ayrıca da, e, eceli müsemma veriyor. Ve eceli müsemma da, e, bütün herkesin aklından, hafızasından, beyninde tutması gereken, toplu bir kıyamet Her şeyin yok olacağı gün, o ecel. Dolayısıyla iki eceli de yaratan odur. O Allah böyleyken kafirler sonra da kalkıyor, hem sizi ve kendilerini şüpheye sokuyorlar, sokmak istiyorlar, hem de Allah'a e, sanki bir gücü varmış gibi, bir şeylere gücü yetiyormuş gibi düşünerek putlara şirk koşuyorlar. Ve huvallahum semavati ve fil erdi, O Allah yerde ve gökteki bütün varlıkların Allah'ıdır. Ve Hüvallahu o mutlak hakim, kadiri mutlak olan Allah'tır. Nerede? Fis semavati ve fil ardı. Yani esmasıyla, efaliyle, gücüyle, bütün varlığıyla, hükmüyle, yerde ve gökte onun hükmü geçer. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ Sizin açığa vurduğunuzu da gizlik bıraktığınızı da bilir. Ve ya alemuma teksibun ne kazanmış olduklarınızı ve olmakta kazanmış olmakta olduklarınızı da bilir. Şimdiki yaptığınızı, gelecekteki yapacağınızı, açığa vurduğunuzu, vurmadığınızı, gizli kalanları size gizli kalır o ona kalmaz. O her şeyi ayan beyan bilir. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Ve matetiğihimmin ayeti min ayaati Rabbihim bunca onun gücünün her şeyi kaplamış olması onun bilgisinin her şeyi ihate etmiş olmasına rağmen o her şeyi yoktan var edip geceyi gündüzü karanlığı aydınlığı nuru efendim şüpheyi bütün her şeyi yaratan sizi de balçıktan efendim sulanmış topraktan yaratan. o Allah, size ecel takdir eden o Allah iken ondan bir ayet ne zaman ki onlara geldi, hepsini ne yaptılar diyor? Anaha o ayeti kabulden kaçtılar, yanaşmadılar ve yüz çevirdiler. Kabul etmediler. Her ne zaman ki bir peygamber geldi, her ne zaman ki bir ayet geldi, bu yaratıcının, bu büyük efendim Kadir Mutlak Allah Teala azetlerinin bunca iyiliğine rağmen insanlarda ne yaptı diyor. Ondan bir ayet gelmeye dursun. Hemen inkar ettiler, yüz çevirdiler, bahaneler uydurdular. <gülüyor> İlginç bir şekilde ayet-i kerimenin başlangıcı itibarıyla da efendim e, Allah'a hamd ile Allah'ın nimetlerini, sıfatlarını, isimlerini bize tanıtan bir ayet Onun için de çok e, değerli bir e, ayet, sevgi, süre sevgili kardeşi. Bunu demek ki Hz. Efendimiz'in söylediğine göre kim ki okursa diyor imanını ve e, Allah olan sevgisini çoğalacağı rivayeti ayeti de e, hatırımızda çıkarmayalım. <gülüyor> Sonra ne yaptılar? Allah'tan bir ayet geldiğinde فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ O'na pey Ondan peygamber o insanlara geldiğinde ve hak ile geldiklerinde e, ayetler geldi, vahiy geldi, peygamber geldi, bunların hepsini ne yaptılar? Bu hak olan, doğru olan gerçeği yalanladılar. فَسَوْفَ يَئْتِيهِمْ اَنْ بَعُوا مَا كَانُوا بِهِ Alaya aldıkları bunun olayların birçok haberi, Efendim yakında ne yapacak onların haberleri? Gelecek, bildireceğiz diyor. <gülüyor> Nitekim Hak Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecek ve onlara bildirilecek. E, bu yaptıklarının ne kötü olduğunu ve bunu uyaran Efendim e, olayları da ayetleri de, daha sonra da Efendim Kur'an-ı Kerim'de açıklayacak. Elem yaraukum ehleknâ min qablihim min qarnin mekkennâhum fil ardı mâ lem nemekkin lekum ve erselnâ semâa alayhim midrâra onlardan önce nice nesiller helak ettiğimizi görmediler mi diyor Elem yaraukum ehleknâ helak ettiğimizi min qablihim onlardan önce min qarnin kuşaklar mekkennâhum fil ardı yeryüzüne onları yerleştirdik Mālemnü <mâ> mekkîn lekum siz yeryüzünde değil, değilken sizi yeryüzünde efend yerleştirmeden önce onlar vardı. Onlar yaşıyorlardı ve onlar sonunda efendim helak oldular ve sema aleyhim midara Onlara bol bol yağmur yağdırmış ve bahçeler, bağlar, imkanlar sunmuştu. Bunca refah düzeyi yüksek seviyede imkanlar. Ve cealnal enhara tejri min tahtihim feehleknahum bizunubihim men shedamin badihim qarnan aharin. Onlar bu bolluk içerisindeyken efendim bağlar, bahçeler, refah düzeyi yüksek seviyede, geliri çok yüksek bir insanlar iken onlar ne yaptılar? Şımardılar, günah işlediler. Ve bu günahları yüzünden biz onları helak ettik, onun yerine daha sonra başka kuşaklar yarattık, başka nesiller yarattık. Siz de dikkat edin ha, şımarırsanız, Allah'ı emirlerini e, yüz çevirir, onu, ona bakmaz, onun dediğini yerine getirmezseniz sizi de helak ederiz, yerinize diğer farklı insanları yaratırız. Çünkü bu yaratma gücü ancak bizimdir. Ve size verdiğimiz nimetler de bizimdir. Öyleyse dikkat edin, kendinize çeki düzen verin, şımarmayın. Nimetler ve bolluklar varken Allah'a hamd etmeyi de ve Allah'a inancınızda devam etmeye başlayın, devam edin manasında efendim ayet-i kerime yani 6. ayet-i kerime de böyle buyuruyor. Şimdi 7. ayet-i kerimede وَلَوْ نَزَّنَّ عَلَيْكَ كِتَابًا Bu ayet-i önce şunu söylemek lazım. Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam olsun ve ondan önceki bütün peygamberlere ne kadar e, vahiy, mucize ve imkanlar verildi ise bunların hepsinde bir bahane uydurdular. İnanmayacak adamın bahanesi çoktur. Hatta bunlardan birisi de şuydu diyor. sen evet kitap geldi diyorsun ama hani kitap biz göremiyoruz, sen ezbere söylüyor, o senin lafın dediler. Hatta şöyle söylediler diyor, 7. ayette, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسِنْ Kağıda yazılmış bir kitap olarak vahiy gönderseydik, فَلَمَسُّهُ بِيَيْدِيهِمْ Elleriyle de onu yakalayıp tutup okuyacakları bir kitap olsaydı, لَقَالَ لَذِنَا كَفَرُوا Kafir olanlar da bir defa diyecekti ki, bu adam, Mubin. Bu açıktan bizi büyülüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Aklı kabul eder mi bunu? Falan şeklinde derlerdi. Ona da bir bahane bulurlardı. Çünkü inanmayacaklar. inanmayacak olan insanlara aynısını Hz. Musa'ya dediler. Hz. Musa'ya ona emir geldiğinde bir kağıt, bir levha üzerine yazılı geldi. Ama ona da aynısını söylediler. Daha Hz. Musa 40 gün Allah'a görüşmeye gittiğinde başladılar putlara tapmaya. Demek ki Yazılı kağıt üzerinde vahiy gelmiş olsaydı ona da bir bahane bulacaklardı. Çünkü inanmak istemiyorlar. Bir insan inanmak istemediği zaman bahanesi çoktur. diyor Ve kalu, başka neyler söylemişler? Dikkat veriyorum sevgili kardeşlerim. Lev la unzil aleyhi melekün. Onlara melek gelmeli değil miydi? Melek olsaydı gelen kişi. Bir, bizim gibi insan olacağını Sen de bizim gibi insansın. Ne farkımız var? Ve le venzellâ meleken. Melek gönderseydik. Lekudiyel emrusu melayun zarun. Melek insan gibi olamazdı. Ne olurdu? O bir şey oluyor ya da olmuyor diye sizin işini, sizin için iş daha kötü olurdu. Sizin bir merhamet e, ve size karşıda bir naz, merhamet nazarıyla bakma durumu da söz konusu olamazdı. Eğer ki peygamber insan değil de melek gelseydi, melekler insan kadar sabırlı olamazdı. Allah'ım bunlar ne biçim insanlar? Bunları helak et derlerdi ve işiniz biterdi diyor. <gülüyor> Demek ki dikkat buyurun sevgili kardeşim, Allah'ımızın, Rabbimizin insandan peygamber seçmiş olmasını bizim yararımıza merhameti ilahi olduğunu bilmek için bu ayet-i kerimeleri e, okumak ve üzerinde çokça düşünmek lazım Ve le meleken Yine melek gönderseydik Le ceallahu Ayrıca elbette erkek olacaktı Ve le le besne aleyhim ma yelbisun Sizin giyip kuşandığınız Efendim Şekilde de on, o giyinmiş olacaktı Ve bunla Aynı şekilde Kafaları karışacaktı Melek olur da böyle bizim gibi Nasıl olabilir derdi Diyeceklerdi O zaman da böyle bahana bulacaklardı Eğer onu peygamber, bir peygamberi bir melek olarak gönderseydik yine onu bir adam suretinde yapardık ve onları yine içinde bulundukları bu karma karışık düşüncelerde olarak görecektiniz diyor. Yine bu durumda olacaklardı. وَلَقَدِسْتُّهْزِيَ بِرُسُولِمْ مِنْ قَبْلِكَ Hasılı kelam, senden önce de birçok peygamberlerle böyle alay ettiler, alay etmek amacıyla sorular sordular. Aslında onların amacı inanmak değildi. İnanmamak için bu soruları açıyorlardı. Fahaka billezine sahiru minhum ma kanu bihi istehziul Ey Muhammed andolsun ki senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay edenler zi alay ettikleri şeyi kuşatıp mahvetti. Onun içerisinde boğulup gittiler inançtan, imandan mahrum kaldılar. ya Demek ki insan inanmak istediği zaman inanır, bahaneler ona yardım eder, sebepler onun gözüne görünür, onu Allah'a götürür. Ama inanmak istemiyorsa alim ne yapsın? Anlatır anlatır, bahane çoktur, inanmak istemiyor. Namaz ne yapsın? Kur'an ne yapsın? Hepsi çaresiz kalır çünkü inanmak istemiyor. Kur'an'a bahane bulur, hocaya bahane bulur, alime bahane bulur, peygamberin dönemiydi şimdi, işte bu dönem başka falan filan. Dolayısıyla çünkü inanç problemi başlı başına bir problem diyor. Yani herkese de nasip olmaz. İnanmayla ilgili problemi olanların bununla ilgili bu problemi gitmedikçe, Ya Rabbi hangi sebep, hangi günah ki ben bu iman bana nasip olmuyor, içimde bu şüphe gitmiyor diye, Bunun üzerine durmamız lazım sevgili kardeşim. Sonra 10. ayet gerimi de gol ya Muhammed. Siru fil ard yer yüzünde gez dolaş diyor. Simmen bakın keyfe kana akibetul mukezzin. Yalançıların sonu ne oldu bir bakın diyor. Hiçbiri yalan Kur'an'ı, hakkı, dini, imanını yalanlayanların hiç mamur olduğunu gördün mü? Onların sonunun iyi olduğunu gördün mü? Onlar gez dolaş, bak bütün her yerde Nemrutlar, Firavunlar, Şeddatlar, Hamanlar hepsi kimi düşünüyorsan, kimi biliyorsan tarihte Kur'an'da gösterilen bütün bir örneklerde de göreceğimiz gibi sonları, yalancıların akıbeti kötü oldu diyor. Kul limen mafis semavati vel ardi Yerdeki ve göktekilerin hepsi Kim yarattı ve kimin için? Onlara böyle söyledi. Kul yine deki lillah hepsi Allah içindir. Bütün yaratılan varlıklar Allah içindir. Allah'ı tanımakla görevlidir. Bunu tanınması için yaratılmıştır. Allah'ı tanınması için. Ee, ayrıca da kime tesbih eder? Allah'a. Kimin kulları? Allah'ın kulları. Ketebe ala nefsihir rahme. Allah kendi zatına rahmeti takdir buyurdu. Kendi zatına rahmeti takdir buyurmasaydı da gazabı takdir etseydi çoğu helak olmuştu. Bu zamana gelemezlerdi. Çoktan insanlığın soyu sopu tükenmişti. Ama Allah kendi nefsine, kendi zatı ecelli alasına rahmeti takdir buyurduğundan Ben kullarıma rahim olacağım, rahman olacağım diye buyurmuş, hükmetmiş olduğundan yerdeki ve göktekilerin hepsi ona hizmet eder, ona kulluk eder. Bunca nankörlüklerine rağmen bu hayat böyle devam eder. لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ geleceğinden kimsenin şüphesinin olmaması gereken o kıyamet gününe sizi elbette bir gün to toplayacağım. O gün bu gerçekleri göreceksiniz, müşahit olacaksınız. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İman etmeyenler kendilerine zarar etmiş olanlardır. Ne Allah'a bir zarar ederler ne de müminlere. E kıyamette mutlu olacaklar. Dünyada olmadıkları gibi. Demek ki onlar kim ki imansız kalır, iman etmezse onlar kendilerine yapmış olacak. Bu zararı kendi nefisleri perişan olacak ve onları ateşte yanacaklar. Ve lehu mâ sekene fil leyli ve nehâr <gülüyor> ve huve semiul alim. Gündüz ve gecedeki sakin olan varlıklar, yaşayan, hayat bulan, sükunet, eden iskan olan bütün varlıkların hepsi Allah'a kulluk etmekte. O işiten Semi ve bilen Alim'dir. Siz etmeseniz ne olur? Sadece siz zarar edersiniz. Kendinize zarar etmiş olursunuz. Siz iman etmeseniz, siz kulluk yapmazsanız, siz Kur'an ayetlerini, vahyi, peygamberi kabul etmeseniz ne olur? Yerdekiler, göktekiler hepsi onun ona hizmet etmekte. ve onu tanımakta ona kulluk etmekte siz kendi paçanızı kurtarın diyor. Ya hala hayır işte ıngın mı ın, ın, veya çüpemey diyorsunuz. Goll onlara de ki veliyen fatris semavat vel ve hu Yoksa yerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah'tan başka bir dost mu edindiniz ediniyorsunuz o ki sizi doyurur doyuran size yemek veren size imkan veren sizi doyuran ve kendisi de yemeyen buna buna ihtiyacı olmayan bir Allah onlara de ki inni emirtu ekune ve lemen esleme Allah'a teslim olanların ilkiyim diye onlara söyle böyle de emir olunduğunu söyle وَلَا تَكُونَنَّ مِنَا الْمُشْرِك۪ينَ Allah'a ortak koşanlardan olma diyor. Olmasınlar da diye onlara söyle diyor. Evet, devam ediyor ayet-i kerimede. قُلْ اِنِّي Yine söyle ki inni اَخَافُ in اَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِينٍ Ben Allah'a isyan etmiş olsam, gerek öğrendiğim, bana gelen vahyi size anlatmakta, gerekse onu yaşamakta, Doğru söylememiş olsam ya da isyan etmiş olsam ben o azabı yevmi azimin azabından yani o büyük günün azabından korkarım. Sizden bana zarar gelir, gelebilir. Ama veyyessekallahu bi durrin. Allah birine bir zarar verecekse Fela keşfe lehü ondan başkası onu ondan kurtaramaz o muhakkak gelecektir. Ve yemseske bi hayrin fehu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. İsterse hayır verir, isterse zarar verir. Eğer hayır verecekse de o buna kadirdir. O istediği gibi e, davranmakta da gayet eee serbesttir. O buna kadirdir. Ve huvel ga'ir fevqa okulların üzerinde, üstünde e, her türlü güce sahip, kahreden Allah'tır. Ve huvel hakimul habir, o Allah her şeyi bir hikmete dayalı yaratmış ve her şeyin nasılı, niçliğini, ne durumda olduğunu haberi e, vardır, haberdardır. Efendim böylece yaklaşık neredeyse 18 ayet-i kerime, bir arada yapmış olduk. Tefsirinde beraber olduk. Bir ayet-i kerimeyi de okuyalım. Ondan sonra burada kalalım inşallah. Bugün ya da iki ayet-i kerimeymiş. Çünkü bundan sonra konu değişiyor. Konu değiş değiştiğinde sürekli sohbetimizi, tefsir dersimizi bitiriyoruz. Yine devam ediyor ayet-i kerime. Kul ey yü şeyin ekberu şehadeten şahitlik bakımından hangisi daha büyüktür? Onlar, onlara öyle söyle. Kimin şehadeti daha büyük? Kul, Allahu şehidun beyni ve beynekum. Ben Allah'ı sizinle benim aramda şehit, şahit olarak tutuyorum. O bana şahittir diyorum. Ben buna da güveniyorum. Ve uhiye ileyye hazel Kur'an. Bu Kur'an'da bana vahyolunduğunu söylüyorum. لِعُنْزِرَكُمْ بِهِ ve بَلَهُ ve sizi uyarmam için Evet. E innekum leteşhedûne en mâ illâhe en Siz yoksa Allah'tan başka bir ilah olduğuna mı şahit oldunuz? Şahitlik ediyorsunuz. Kul de ki onlara la eşhedü. Ben bunu söyleyemem. Ben bu konuda asla şahitlik yapamam. Öyleyse Allah birdir ve kul deki diyor. İnne ma huvallahi ilahün vahid. O Allah bir Allah'tır. i̇lah vahittir. Asla onun eşi benzeri ve ortağı yoktur ve inneni beriun um mimma tüşrikun. Sizin şirke düştüğünüz konudan ben uzağım. Böyle söyle diyor. Yani şirk konusunda bu ayet-i kerimeler gerçek manada çok büyük bir titizlikle üzerine durmuş. Asla bizim bu güna düşmememizi istiyor Allah bu ayet-i kerimede bizden sevgili kardeşim. Sonca ayet-i kerime okuyalım. Elledîne âteynâhumul kendilerine kitap vermiş olduklarımız. Yârifûnehû kemâ yârifûne ebnâehum o peygamberin kim olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl doğru sözlü, nasıl bir adam olduğu konusunda kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanımaktalar. Bu, bu konuda asla yalan söylemeyeceklerini de bilmekteler. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَمْسُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İman etmemekle kendilerinden başkasına zarar vermezler. Ancak kendilerine zarar vermiş olurlar. İmanları iman etti etmedi öylese demek ki bu peygamberde bir şüphe var filan demeyin diyor. Onlar kendi evlatlarının tanıdıkları gibi kim, nasıldır, nasıl biridir yalan söyler mi söylemez mi Çok iyi bilmektelerdir ki hem kendisi muhammed Emin olan bir peygambere efendim iman etmemeleri kendilerine zarar verir. O peygamberi asla şüphe uyandırmaz diyor. Evet sevgili kardeşlerim demek ki imanımızın güçlenmesi için bu süreyi sürekli okumak lazım. Çünkü bu sürede çok yönlü iman meselesi, inanç meselesi, hikmetli sebebi çok yönlü bakış açısını kazandırıyor bizlere. Bu açıdan doğru inanmak, bazen Efendim kalbimize gelen şüphelerin giderilmesi için bu sürenin muhakkak ve muhakkak okunması manası ve tefsiri üzerinde kafamızı yormamız lazım sevgili kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu sürenin feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak... Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin şefaatini bizlerden mahrum eylemesin. Dünya ve ahiret, ve saadet ve mutluluğumuza vesile kılsın. Cenab-ı Hak özel hayatımızda veya toplum hayatımızda Kur'an'a hakim olmayı ve Kur'an'ın hükmüne rıza göstererek, hakemliğine rıza göstererek yaşamayı bize kolaylaştırsın ve sevdirsin sevgili Kadişen. Allah'a emanet olun. Allah'ın güzel kulları. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet sevgili kadişim. Burada henüz daha akşam olmadı. Eğer bir soru varsa özet anında bir şeyler alabiliriz. Yoksa ben de müsaade isterim inşallah. Maide suresini bitirdik. Maide suresinde Maide suresinde çok ilginç şeyler vardı. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de haşinleşir olmak, boş konuşmaktan çok bereketli, daha iyidir sevgili kardeşlerim. Buyurun. Şu anda sesi yeni açtım. Siz az önce konuştuyorsanız gelmedi bana. Buyurun. Nasılsınız? Hamdolsun, hamdolsun, Allah razı olsun. ne kadar hakimsiniz ama e, bizim e...